Sahabinin anlayışı içinde biz konuşursa obet ederdik Resul-ü Ekrem'le. Ama mescide teveccüh başlayınca o bizi tanımaz, biz de onu tanımazdık. Etrafımızı gö görmezdik. Nazarlar bilemediğimiz başka buğutlara ait aleme dikilir. Biz hep, hep o alemin düşüncesiyle meşbu ve kendimizden geçmiş yaşardık. Hayret ve hayranlık içinde.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 hep yeni yeni hüzmelerle manalarla kendine dönmüşündür. Rab orada bunları teker teker sana lütfedecektir. Cenab-ı Hak atayayı subhaniyası ile bizleri burada ve orada da Mescide kadar temaddet ettirdiğimiz gafletten bizleri halas eylesin inşallahü teala.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 Gözleri uyanık, kalbi uyanık, bütün taifi uyanık. Mescid bu hava içinde geçirilecek. Ve bunun için Cenab-ı Hak gaflete dalmayalım diye. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُسْفِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَأَشِ... وَاَشِيَّ وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ Ferman-ı Sübhanesi ile günde beş defa mescide davet ediyor.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 Bazen Celali Cemalle yan yana getiriyor. Subhan Allahi ve Buhendi, Subhan Allahil Azîm diyoruz. Kelimetan, hafifetan al alisan, al alisan, taqiletan fil mizan, habibetan Rahman. Subhan Allahi ve Buhendi, Subhan Allahil Azîm. Buharinin sonunda teberrük zikredilen Allah Resulunun beşaret kamzeden bir çözüm. İki kelime, lisanı çok hafif, mizanda çok ağır, Rahman'a çok sevimli. Allahi ve bihamdîhü Sübhanallahî'l-Azîm. Biz hamd ve zana'yı yan yana getiriyoruz, nimetin ucunda celalini görüyoruz. Ve celalin sivrilip sivrilip nimet haline gelmesini müşahede ediyor. Ve bir uçta Allahi ve bihamdîhü Sübhanallahî'l-Azîm beraber müşahede ediyoruz.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 Onun ağzı ve diliyle söylüyoruz. Ruhaniyetini şahsi manevimizin temsilcisi olarak bizimle beraber eylesin. Şahsadın arkasında durarak. Allahu akbar kebira. Velhamdülillahi hamden kethira. Ve subhanallahi mukfete asila. Resul-i Ekrem'in içinde kabul eyle ya ilah el alemin.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 Kalben ve ruhan Rabbin huzuruna alabilecek en büyük vesile veya vesilelerin en büyüğü. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ ve وَح۪ينَ تُسْبِحُونَ Sap akşamladığınız zaman, akşama girdiğiniz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam ve da Allah'ı tesbih edin. وَحِيْنَ تُسْبِحُونَ Sabaha girdiğiniz zaman Allah'ı tesbih edin, tazim edin. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ ard Siz değil sadece. Bir, siz değil sadece. Her tarafta yüz bin gedaylarını de, Bütün arzla sema gedayla dolu. Gökler meleklerle dolu, arz abidlerle dolu. Her tarafta hamd ve sema yükselmekte hepsi ona aittir. Göğün etekleri hamd ile sena ile dolu, yerin etekleri hamd ile sena ile dolu. Deryada semek gökte melek elhamdülillah diyor. Siz sadece bu geniş senfonizmaya uymuş, dem tutmuş, bu ahengi bozmamaya çalışmış olacaksınız. وَلَهُ الْحَمْدُ Akşama girdiniz ibadet edeceksiniz, sabaha girdiniz ibadet edeceksiniz.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 Nafi i̇bn Ezrak diyor ki i̇bn Abbas'a sordum. Beş vakit namaz Surani Kerim'de anlatılıyor mu? Bana bu ayeti okudu. Fesübhanallâhi hîne tumsun dedi. Allah'ı tesbih edin. Buradaki tesbih namazdır, mutlak zikir kemaline masruftur. Tumsun deyince akşama girdiğiniz zaman, akşam ve da Allah'ı tesbih edin. Veya biz tesbih ederiz.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 Beş vakit namaz Kur'an-ı Kerim'de bu ayetle anlatılır der i̇bn Abbas. Sadece i̇bn Abbas değil, pek çok sahabi bu ayeti kerimeden bu manayı anlamışlardır. Hadis-i şerifler bu meseleyi sarih olarak anlatır. Ama Kur'an-ı beyanın ayetleri içinde bu mesele anlatılmış mı? Ben ona dikkati çekmek için bunun üzerinde durdum. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْكُوتًا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 Ez cümle resûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hendek vakasında. O gün içinde akşam ve yassı yıkılamamışlardı. Muharebenin şiddet ve dehşetinden imkan bulamamışlardı namaz kılsınlar. Beni Kureyze'ye doğru döndüklerinde Allah Resulü şu duayı yapıyordu. Dua mı, dua mı duyduğunuz zaman anlayacaksınız.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 Ve bu işe sebebiyet veren beni Kureyza Yahudilerin ellerini kaldırmış. Allah'ın evlerini, yurtlarını, yuvalarını, kabirlerini ateş doldur diye ben dua etmişti. Kim? Rahmeten alemin olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam. Dua dua yalvaran, beddua dua etmeyen, tel inamin demeyen, insanlığın felaketi için gelmeyen, rahmetle gelen. Rahmetle yaşayan, rahmetle tebliğ eden, rahmeten lil alemin sözüyle serfiraz bulunan ümmet-i merhumenin pişdağı tecessüm etmiş rahmet olan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam. İmla biyutuhum ve kuburuhum naram. Evlerini ve kabirlerini ateş doldur diyor. Niçin? Salat-ı kaçırıldım kaçırıldı. Gün parçalanamadım.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 İçimize su ser, ferahlandır biraz bizi derdi. Erihna ya Bilal, Allahu akber Ekber derken içimize su serpiliyor. Eşhedü en la ilahe illallah derken içimize su serpiliyor. Müminin içine su serpiliyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken ferahlanıyoruz. Hayyâle <gülüyor> salah derken uçuyoruz. Hayyâlel <gülüyor> felah derken felaha kavuşmuş havasını iktisap ediyoruz.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 Mümin erihna ya Bilal diyor. Münafık aman okunmasın ısrarında bulunuyor. Erihna ya Bilal. Fecir tülü ediyor. Erihna ya Bilal. Ezan oku bize. Ezan okunuyor. Sa'ile Resul Ekrem nasıl ve ne zaman namaz kılacağını gösterecek. Fecir tülü u ile Resul Ekrem namaz kılıyor sabah namazını. Cemaatle namaz kılıyor. Güneş öğlen zevale gelince yine ezdin ya Bilal. Ezan okuya Bilal. Allah Resulü öğlen namazını kıldırıyor. Gölgeler iki misli ve izevali geçiyor iki misli. İkindi vaktinin girdiği kanaat oluyor. Sa'il güneş batmak üzere diyor. Allah Resulü ferman ediyor. Ezdin ya Bilal. Ezan okuya Bilal. Allah Resulü ezan okuturuyor ve namaz kılıyor. Güneş batıyor, şafak atıyor, beyazlık gidiyor, yerini kırmızılık alıyor, ezzin ya Bilal diyor. Kırmızılık batıyor, yassının vakti giriyor, ezzin ya Bilal diyor. Beş vakit namazı kıldırıyor Bedeviye. Ertesi gün fecir tülü edince Bilala ezan okutturuyor ama öyle namaz kıldırıyor ki sabah namazını, namaz bitince güneşte doğuyor.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 Bizim kıldığımız gibi akşamı yatsıyı iki vaktin arasını göstermek suretiyle iki vakitte kıldırdı. Namazın vaktini bana talim etti. İnne ssalate kanet al mu'minina kitaben mevkuuta. O gün bugün Fahri Kainat Efendimizden günümüze kadar beş vakit namaz Resul Ekrem'in talimi içinde onun kıldığı namazlar arasında vakit olarak kararlaştırıldı. Şubut buldu ve farz oldum. Beş vakit namaz nasıl mühim? Öyle de vaktinde kılmak o kadar mühimdir. Dikkat edin de unutmayın. Namaz kılmak farzdır. Vaktinde kılmak da farzdır. Namazı terk haramdır. Vaktinden geriye bırakmak da haramdır. Öğlen öğlen de kılınacak. İkindi ikindide kılınacak. Vaktinden sonra değil haram ihtikab etmiş olursunuz.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 Halbuki bu mevzu bitirirken size belki söz arasında beş vakit namazın beş vakte vechit asisi üzerinde naklen kısmen hikmeti faydası üzerinde ruha işrah veren hususları üzerinde durmayı söz vermiştim. Cenab-ı Hak ne yapayım? Vakit gelmeden mevzeyi kesemem.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 Azametine karşı ya tesbihde veya tazimde bulunuyoruz. Ve sonra yalan çıkmamak için fiilimizde de bunu ispat ediyoruz. Söyledik bunu Rabbimiz. Münafık değiliz. Mescide gidiyoruz. Yüzümüzü yere koymak suretiyle dediğimizi mühürleyeceğiz inşallah. Oruçla ağzımıza mühür olmak suretiyle bunu temhir edeceğiz inşallah.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 İbadetlerin hülasası olan namaz miracıyla Rabbimizin huzuruna geliyoruz. Böylece kainat matvi bir kitap halinde bizde mahkes buluyor. Biz de makez Bizli halinde kainatı ifade ediyoruz. 5 vakit namaz kainatın minyatür aleminde bölünmüş parçaları. Büyük alemdeki zamana adeta denk o ağırlıkta parçalara bölünmüş şekli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 La mevcude illa hu diyecek. Senden başka mevcut yoktur. Senden başka varlık yoktur. Şahadetinde bulunacak. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri gerçek tevhide bir zeriyle buyursun Teala Saat tasavvur ediyoruz. Aşiresinden, saminesine, sabiasına, tasiasına, neyse, sadisesine, hamisesine...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 Asrı saadeti haber veren beşerin ihtiyarlığı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tüluhu ve grubu bir sürü hadiseden haber veriyor. Bu birbirine muttasıl hadiseler ve vakalar karşısında ister bir hüzünle telehüfle ve teessüfle Rabbimizin huzuruna gelelim. İstersek bu azim ve cesim icraatı alkışlamak üzere Rabb'in huzuruna gelelim.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 Vefat ayrı bir şeydir Arkandan ağlayanlar olur Üzülenler olur Musalla taşında ayağının bağı çözülenler Ve kendinden geçenler olur Mezarının başında üzkür kürah denlevi Diyenler olur Hatırla la ilahe illallah Dediğini hatırlatanlar olur Fakat herkes çeker gider Zaman gelir vakıya asarım dahi kafalardan silinir Ruhlar sana Manaya karşı bomboş kalır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 yazsı senin hayatında sana bunu anlatır aynı zamanda her şeyin bitip tükendiğini sistemlerin birbirine karıştığını ve senin berzah alemine gittiğini ziyade ışıktan mahrum kaldığını kabre girip saklandığını kışın beyaz kefenin ortalığı örttüğünü senin beyaz kefene sarıldığını hatırlatır böylesine gönül kırık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 Evkat-ı Hamse'nin yanında onun hulasası ruhu teheccüdü kılmayı muvaffak kılsın. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri revh reihan olan beş vakit namazı evkat-ı Hamse'de edaya muvaffak kılsın. Bizi huzur içinde, saadet içinde yaşatsın. Huzur ve saadet içinde vefat ettirsin. Huzur ve saadet içinde hac ve neçylesin. Amin bu hürmeti Seyyidül Mürselin. Velhamdülillahi rabbil alamin el -Fatiha.